İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. İyi günler Acivat'cığım. gözüm, başlamışsın herhalde boya işini. Elin yüzün batmış senin. Başladık Acivat. E, ne renge boyayacaksın? Her rengi. Nasıl yani her rengi? Yani kafam attı fil dışı, leyla, derken baktım bizim hanım karar veremeyecek. Ben de her odayı başka renge boyamaya karar verdim. Renk cümbüşü olacak desene. Bilmem artık ne cümbüşü olacak. Ben başlayayım da bir an önce bitsin. Bari renklerin diline göre hareket etseydin efendim. Ben hanımın diline göre hareket ettim. Ondan da pek fayda görmedim vallahi. Benim demek istediğim renklerin insanlar üzerinde etkisi var. Ona göre boya diyorum. Evet üzerimde de görüldüğü gibi pek zor çıkacak lekeleri var. <gülüyor> Öyle demek istemedim efendim. Hem onları vernikle çıkarırsın merak etme sen. Mesela evde yemek yeme problemi yaşanıyorsa kırmızıya boya mutfağa. Kırmızı iştah açar. Restoranlarda kullanılır. Dikkat et bak. Yok bize iştah kapatıcı bir şeyler lazım. O zaman sarı renk olabilir bak. Geçiciliğin sembolüymüş. Böylece yemekten çabuk kalkmanı sağlayabilir. Taksilerin sarı renkte olması da bu yüzdenmiş. O zaman misafir odasını boyayayım. Bu biraz ayıp olmaz mı sence kara kızım? O zaman gıcık olduğumuz sarıya boyadığım odaya alırım. Sevdiklerimi de... Mavi renkli oda olabilir bak. İnsanı dinlendirirmiş... Ya da beyaz. Kişilerin ortamda daha fazla kalmasını sağlarmış bunlar. Tamam tamam tuttum bunu. Yatak odası içinde yeşil renk efendim. Yok ben onu da iki rengi ayırayım diyorum. Sevmediğim yatılıya kalanları sarı renkli odaya. Sevdiklerimi de yeşil renkli odaya. Yani seni gören de or odalı bir evde oturuyor zanneder. Ben gerekirse odayı duvar ördürüp ayırır. Yine de bu dediğimi yaparım birader. Yap bakalım. Pembe renkte... ...hizmete karşılığında ödeme yaptığımız kişilere karşı kendimizi daha rahat hissettirmemizi sağlarmış. Büyük mağazalarda tezgahların üzerinde bu renk kıyafet olurmuş bak. Ee, hah, bunu da harçlık verirken çocuklara ve hanıma karşı kullanabilirim. Az harçlıkla sıyrırım böylece. İşte öyle ya da böyle kullan yani. Renkler sana biraz hizmet etsin efendim. Etsin bakalım. Mavi sakinlik verirmiş... Batıda bu yüzden köprülerin korkulukları intiharları azaltmak için maviye boyanırmış. Ben giysime yansıtayım. Mesela patrondan zam isteyeceğim zamanlar ne bileyim ee, hanımlar... Azar işiteceğin zamanlar. Tartışacağım zamanlar. Mavi giyebilirim mesela. Giy bakalım giy. De. Siyah renkte konsantreyi sağlarmış. Einstein'ın konsantre olabilmek için perdeleri siyah gün ışığı almayan... ...bir odaya girip bu şekilde düşündüğü söylenir. Benim haylaza bu renk iyi gelir o zaman. Ders çalışmıyor bir türlü. Perdeleri de değiştiririz bu arada. Yok ya. Çocuk için şimdiden fazla bunlar efendim. Sen bizimkini ders başında görsen... ...en çok buna müstahak dersin. Neyse neyse. Karışmayayım o kadar aile içinize ben. Yok yok bugün karıştın. İyi ki karıştın. Allah senden razı olsun birader. Cümlemizden kara gözüm. Benim bildiklerim bu kadar. Vaktimiz de dolmuş zaten. Geldik bugün de sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Afolat! Af tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak savaşçım en ucuzu bu seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Karaduman. Buyur abi sen... <gülüyor> <buyurun>. <gülüyor> aynen aynen buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü <gülüyor> yapmayın, stüdyodayız. <gülüyor> <gülüyor>